Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Merhabalar efendim. Ben Oğuz Tanrıdağ. Beyin Kültürü programına hoş geldiniz. Bugün 7 Aralık 2015 Pazartesi. Hepinize iyi günler diliyorum. Bugünkü konumuzun baş, baş, başlığı beyin değil, beyinler vardır. Ben bu konunun içeriğiyle birlikte aynı zamanda hayvan haklarına bilimsel yolda giriş konularından birisi olarak kabul ediyorum. Hayvanlar kendileriyle ilgili bir hayvan hakları bildirgesi kalem alsalardı, bu bildirge içinde mutlaka kendi beyinlerinden de söz edenlerdi. Çünkü hayvan severler dahil insanların çok büyük bir bölümünü hayvanlar hakkında unuttuğu ve sanki bilmiyor gibi davrandıkları gerçeklerin arasında onların da bir beyne sahip olması yermış. İnsanlar arasındaki geçen hayvanlara dair sohbetlerin konularından biri değildir. Onların beyin sahibi canlılar olduğu. Hayvanların da insanlar gibi bir beyin sahibi oldukları zihinlerden, insan zihinlerinden adeta silinmiştir. Bu neden böyle olur? Çok basit bir cevaplar kendi beyinlerinden söz ederken akıllarına gelen kavramlardan hiçbiri onlara hayvan beyinlerini hatırlatmaz da onun için. Bunun yerine hayvanlara yönelik insani duygular hatırlanır ve dine getirilir. Bu nedenle hayvan hakları bildirgesi içinde insanlara belki de özellikle bunun hatırlatılması gerekirdi. Hem de Hipokrat'ın 2500 yıl önce insan beyni için söylediklerinden esinlenerek şöyle söylemeleri gerekirdi bildirge içinde hayvanların. İnsanlar Bilmelidirler ki onlar gibi bizim de mutluluğumuz, gülüşümüz, jestlerimiz, üzüntülerimiz, acılarımız ve gözyaşlarımız beynimizden, yalnızca beynimizden kaynaklanır. Onun sayesindedir ki biz görür, işitir, öğrenir, yapar, aklımızda tutar, insanların yüzlerine ve davranışlarına bakıp kötü ve ya da iyi olduklarına karar verir, onları değerlendiririz. Aynı şeydir ki, bizi onlara dost ya da saldırgan yapar. Hayvan beyinlerinin tarihten gelen o denli kötü bir şöhreti vardır ki, koskoca evrim teorisinin ve Darwin'in bu teoriyi üzerinde kurduğu ana sütunlardan birisi olan, Hayvanlarda duyguların gelişmesinin ve ortaya konmasının insanlara benzer olduğu gerçeğinin gücü bile yetmemiştir bu kötü şöhreti azaltmaya. Darwin'e göre duyguların oluşması ve ortaya konulmaları hayvanlarda da insanlara benzer biçimde beynin iç dünyasına ve bu iç dünyanın dış dünyayla kurduğu ilişkilerin düzenlenmesine yarar. Hayvan ile ilgili sahip olduğumuz ön yargılar konusunda başvuracağımız tarihsel kaynaklar birçok konuda olduğu gibi düşünce daha doğrusu felsefe tarihinin içinde de yer alır. Daha doğrusu bu konu diyen birçok konu gibi bilim tarihi içinde yani son iki asır içinde başlamış bir konu değildir. Aristo, Aquinas, Descartes, Locke, Kant gibi her biri kendine özgü düşünce sistemlerini kurmuş olan büyük filozoflar hayvanların düşünce ve davranışlarını insanlarla karşılaştırdıklarında onları mantıksal ve özgür düşünemeyen otomatik olarak davranan canlılar olarak görmüşler. Örneğin Aristo, insanı canlılar içinde mantıklı düşünen tek tür olarak görmüş. Ve insanı mantık kullanan hayvan olarak değerlendirmiş. Aquinas hayvanları özgür düşünemedikleri için mantık dışı canlılar olarak görmüş. Descartes hayvanları ruhsuz makinalar olarak, olarak kabul etmiş. Loka göre hayvanlar düşünemez çünkü düşünme e, kelimeler e, olur düşünmek için kelimeler gereklidir. Kant hayvanların kendi başlarına düşünemeyeceklerini mutlaka güdülmeleri gerektiğini söyler. Bunlara karşın Voltaire ve Hume bu düşüncelerin hiçbir kanıtı olmadığını da ileri sürerler. Hayvanların da insan gibi beyin sahibi olup da İnsanlar gibi düşünemedikleri düşüncesinin altındaki nedenlerden belki de en dikkat çekicisi insan zihninin kendi özellikleri üzerine yaptığı ve geliştirdiği bir saplantısı olarak ortaya çıkan ve hayvanlarda gördüğü her davranışı kendi gözüyle insan gözüyle değerlendirmemizi sağlayan yaklaşımdır. Bu yaklaşıma antropomorfizm diyorlar. Buradaki çelişki hayvanların bir yandan kendilerine özgür düşünce ve davranışları olmadığını kabul ve aynı zamanda bizim anlayabileceğimiz düzeyde insan zihnini çağrıştıran düşünce ve davranışa sahip olduklarının kabulüdür. Hayvan davranışlarının insan davranışlarından farklı bir içeriğe hatta insanlar için öğretici bir içeriğe sahip olduğunu söyleyen tarihsel kaynaklar da vardır. Bunlardan özellikle ilginç olan bir örneği burada almak istiyorum. Kur'an'daki Na'l suresi 66 sizin için hayvanlarda da elbette ibretler vardır sözüyle insanların hayvanlardan öğrenecekleri şeyler olduğunu belirtir. İnsanların hayvanlardan öğreneceği şeyler olduğunu söylemek İnsan aklının eremediği bazı şeylerin hayvanlar tarafından akıllarıyla ortaya konulduğunu söylemekten başka bir şey değildir. Bu sözün söylendiği tarih yedinci yüzyıldır. Hayvan beyinlerinin ve zihinlerinin insan beyni ve zihniyle ilişkilerinin irdelenmesi genel anlamda bu tarihlerden çok sonra bazı bilim dallarının ve kavramların ortaya çıkmasını bekleyecektir. Bunların başında psikolojinin, biyolojinin ve antropolojinin gelişmeleri gelmektedir. Bu bilim dalları hep, hep birlikte felsefe tarihinde yer alan deneysiz ve kanıtsız tartışmalara son noktayı koyacaktır. Her biri ayrı alanlara yönelik bilgi dalları olmalarına rağmen bunları konumuzla ilgili birbirine bağlayan, daha doğrusu yapıştıran, en önemli köprü evrim teorisi oluyor ki bu teori içinde hiçbir canlı türünü tübüyle bağımsız biçimde ele almak, ele almanın mümkün olmadığı bir düşünce biçimidir ve teoridir. Örneğin bilimsel araştırmalara göre sadece insan beyninde ortaya çıkıp da ona en yakın canlı grubu için olan memenlerin beyinlerinde ortaya çıkmayan bir bölüm yok. Yani sadece insan türünde, insan türünün beyninde diğer canlılarda görülmeyen bir büyük beyin bölümü yok. Bütün konu insan beynindeki yapıları diğerlerine oranla oransal farklılıklar taşıması. Burada biraz durup yanlış anlaşılan ve yorumlanan bir konuya da açıkta getirmekte fayda var. Bu konu kafalarına birbirinden çok ayrı konular olarak yerleştirilmiş ve insanların bu noktada bölündüğü, karşı kamplarda olduğu bir ikilemdir. Ve insanların karşı kamplara itilmesi için altın değerinde bir sorusu vardır bu konuda. Evrimden mi yanasın, yaratılıştan mı şeklinde? Oysa evrim teorisi de yaratılışta canlılık hayat ve türler konusunda hiç de birbirine çok aykırı şeyler söylemez. Yeter ki bu ayrımı kafalarımızda ideolojik kamplaşmanın bir nesnesi haline getirmeyelim. Burada inanılan şeyler farklıdır. Anlaşılması, anlaşılması gereken şey farklı değildir. Evet, bu iki yaklaşım arasındaki fark canlıların gelişmişlik derecesi ve aralarındaki bağlantı olması gerekiyorsa bu değildir. Burada sadece inanma yöntemi değişikliği vardır. Ve bütün mesele bu inanılan yöntemi düzenledir. Yani canlının nasıl meydana geldiği meselesi üzerinedir. Yaratılış inancı insanı gelişmişlik aşamasından en tepeye koyduğu canlılar topluluğunu Tanrı'nın bir anda yarattığını ya da Tevrat'ta olduğu gibi altı gün içinde yarattığını söylerken evrim teorisi yine insana gelişte canlılar arasındaki gelişmişlik sıralamasını belki de milyonlarca yıl aldığını söyler. Oysa bir yandan Nal suresini öte yandan da Darwin surelerini dikkate aldığımızda varacağımız ortak nokta insanı diğer canlı türlerinden ayırmanın mümkün olmadığıdır. Hem beyin gelişmesi, hem de zihin ve davranış gelişmesi olarak bu böyledir. Dolayısıyla, ne yaratılış düşüncesi, ne de evrim düşüncesi, insanın diğer canlılardan bağımsız ve yalnız bir tür olarak ele alır. Sadece aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar üzerine yapılan yorumlar değişir. Böylelikle, beyin değil, beyinler vardır düşüncesi her iki yaklaşım içinde uygun ve ortak bir yaklaşımdır. Beyin değil, beyinler vardır düşüncesini doğrulayıp beyin sahibi tek canlı türlün insan olduğu fitrinin reddinde hala karşılaşılan zorlanma o halde neye dayanmaktadır ve neyi ifade etmektedir. Belli ki Geçmiş yüzyılların anlayışlarından kaynaklanarak günümüzde hala devam eden tek tip beyin anlayışı vardır ve bu saplantı ön yerde geçmişim anlayışlarına dayanmaktadır. Bu tek tip beyin anlayışı beynin insanda olduğu gibi çalışması gerektiğini, çalışmadığında ya da çalışmadığına inanıldığında ise beyin olmadığını bilinç yerleştiren anlayıştır. Bu anlayışın değişmesinde önemli olan hayvan beyinlerini insan beyni gibi çalıştıkları varsayımından yola çıkarak onları yetersiz kabul etmek hatta giderek bu düşüncenin etkisi altında kalarak onları beyinsiz kabul etmek değil, onların da kendilerine has beyinleri olduğunu kabul ederek bunu gösterebilmektir. Bu tür bir anlayış değişikliğinde ilk olarak yapılması gereken öncelikle insan türünün kendisi için bir, bu, bu vazda, bu temelde çoğuncu bir anlayışın yaratılması ve insanın yaşamı boyunca yani doğumundan itibaren çocukluğu, gençliği, erişkiliği ve yaşlılığı boyunca ve ayrıca farklı insan cinslerinin farklı beyinlere sahip olabileceği de kabul etmektir. Hayvan beyinleri ile ilgili farklı yaklaşım ancak insanla ilgili çoçu anlayışların yolundan gidildiğinde farklı bir bilinç yaratabilir. Bu nasıl olacak? Herkes çocukların erişkinlerden farklı hal, tavır ve düşünceler olduğunu kabul eder. Erişkinlerin de çocuklardan farklı hal, tavır ve düşünceler taşıdığı, kabul edildiğinde bu iki taraf içinde birlikte yaşamaları zemininde birbirlerinin hal, tavır ve düşüncelerini anlama ve ona göre davranmaları koşulu getirir. Bu karşılıklı anlayış zemininde herkes işleyişin genellikle ne yönde olduğunu bilir ve ona göre davranır. Toplumsal yaşam kuralları bu işleyişlerin ne taraftan ne tarafa doğru olduğunu hem gösterir hem de kurum ve kurallarla düzenlenir. Düzenler. Her insan toplumunda genellikle hal, tavır ve düşüncelerine ister sevgi yoluyla, isterse mantık yoluyla anlayış gösterilen taraf çocukluk yaşlarındaki insanlardır. Buna karşı çocuklardan da erişkinlerin dünyasına uyum sağlamaları istenir. Burada devreye giren kurumlar aile ve eğitim kurumlarıdır. Şimdi burada bir parantez açıp hayvan davranışlarını da bu değerlendirmenin içine katmak istiyorum. Sorum şu, hayvan davranışlarını genel anlamıyla ele alsak insanlığın, insan davranışlarının hangi evredeki örneklerine daha fazla yakınlık gösterebilirler? Veya örnekler içinde kabul edilebilirler. Yani bir başka deyişle hayvan hal, tavır ve davranışları çocukların hal, tavır ve davranışlarına mı yoksa erişkinlerin hal, tavır ve davranışlarına daha fazla benzerlik gösterir. Böyle bir girişte eğer yaratımız hayvanlarla çocuklar arasında zihinsel, davranışsal, bir yakınlık kuruyorsa eğer ve bunlara karşı erişkinlerin dünyasını ayırıyorsa bunun beyinsel anlamı çocuk beyinleriyle hayvan beyinleri arasında gelişme evreleri benzerliği açısından bir ilişki kurabileceğimiz anlamına gelir. Ve zaten popüler söylemler içinde günlük konuşmalarımız içinde e, örneğin. Köpeklerin zeka seviyesinin şu yaştaki çocukların zeka seviyesiyle uyuştuğu veya yine aynı şekilde bazı hayvan türlerinin zeka seviyelerinin insanların çocukluk aşamalarında çok benzerlik gösterdiği konusunda zaten söylemler vardır. İnsanlar arasında kurulan karşılaştırmalarda nasıl kurumlara gerek varsa hayvan zihinleri ve insan zihinleri arasındaki yapılan karşılaştırmaları da besleyecek, ondan sonra koruyacak ve herkese izah kurumlara ihtiyaç var demektir. Bu kurumlarda hem çocukların hem de hayvanların ortak olarak kuruldukları takdirde kendi dünyalarıyla ilgili bir ortam vardır. Hem de bu ortamın erişkinlerin dünyasıyla ilgili nasıl ilişkiye geçebileceği konusundan da aynı zamanda kurallar vardır. Bu ikisinin dengeli bir şekilde işlemesi çocuklarla ve hayvanlarla erişkinlerin anlaşabileceği bir ortam yaratır. Zaten bu yaratılan ortamın e, hayvanlar açısından e, ortaya koyduğu kavram evcilleşme ve insanlar açısından ortaya koyduğu kavram ise Hayvan besleme ve hayvan severliktir Şimdi tekrar insanlar arasındaki ilişkilere biraz görünür dönmek istiyorum. Aile ve okul içindeki çocuklar ne sadece oyun oynarlar, ne de sadece ders çalışırlar. Böylece anlaşma zemini yaratılır. Bu tür bir anlaşma zemini oluşması zaman içinde çocuklarla ilişkilerim parantez açıyorum hayvan cinslerinin, hayvan türlerinin, hayvan zekasının istek ve özelliklerinin öğrenilmesi sayesinde mümkün olabilmiştir. Bu özelliklerin arasında insan ve hayvan beyniyle ilgili gerçekler vardır. Çocukluk çağlarında, çocukluk çağlarında insanlar için öğrenmenin hızlı olmasıyla, belleğin güçlü olmasıyla, hayvanların çocuklukları sırasında öğrenmelerinin hızlı olması ve belleklerinin güçlü olması arasında nasıl bir fark ortaya koyabiliriz? Bu tür anlayışları geliştirebilmek için kendi içine kitlenmiş içine kitlenmiş beyinlerimizden kalkarak başka beyinlerin de olduğunu ama öncelikle kendi içimizde farklı beyinlerle olduğunu Kabul ve ondan sonra diğer canlılar dünyasının beyinlerine açılım gerektirir. Ve bu bir tür rol paylaşımıdır. Bu rol paylaşımının nasıl mümkün olduğu konusu biyolojik bir açıdan e, anlam kazanan bir kavramdır. Bu da bu bu biyolojik kavramda beyin kavramı içinde şekillenir. Ve bu beyin ister hayvan olsun, ister çocuk olsun, ister ilişkin olsun... Farklı yaşam dönemlerinde ve ortamlarda gösterdiği özelliklerle ilgili bir şeydir. Bu özelliklerin başında çocuk beyninin, hayvan beyninin doğumunda taşıdığı özellikler ve bu beyinlerin öğrenme ile ilişkisi ardından da erişkinlik dönemine nasıl davranışları götürdükleri, nasıl anlayışları götürdükleri meselesi bir bağlantı içinde öğrenilebilir. Bir insan yavrusu doğumunda biyolojik bakımdan çok güçlü ancak öğrenme bakımından şekillenmemiş olarak doğar. Hayvanlarda ise birçok hayvan türünde gördüğümüz gibi doğumdan sonra öğrenilecek çok az şey vardır. Ve doğar doğmaz ayak sanki erişkin ebeveynleri ve türlerin Yaptığı davranışların aynısını taklit ederler. Buradaki fark beyinler arasındaki değişik farktır. Hayvan beyinlerindeki öğrenmeyle ilgili, yeni şeyler öğrenmeyle ilgili beyin bölümü, insandaki yeni şeyler öğrenmeyle ilgili beyin bölümünden daha küçük, insanda daha büyük olduğu için böyle bir fark ortaya çıkar. Ama bu farkın olması hayvanların Beyn taşımadı, zihn taşımadı. O zihinleri yüzünden dolayısıyla acı duymadıkları, e, mutluluk duymadıkları, öğrenemedikleri anlamına gelmez. İyi bir hafta diliyorum değerli dostlar. Beyin kültürü. Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin. Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Açık Radyo program destekçisi olun